Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi başlıyor. Herkese iyi akşamlar. Edebiyat Kulübü olarak Tanzimattan Günümüze Türk Öykücülerini işlediğimiz programımızda bugünkü... Öykülerini işleyeceğimiz e, yazarımız Nursel Durel. E, Nursel Durel 1941'de Şarki Karaağaç'ta doğmuş. İstanbul Kız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünü bitirmiş. E, 1965'te TED'in ilk prodüktör kadrosunda yer alan Nursel Durel başta edebiyat sanat olmak üzere çeşitli alanlarda radyo programları hazırladı. Reklam yazarlığı, televizyon yazarlığı, BRT Radyosu'nda müdür yardımcılığı yaptı. Şimdi de bir dış yapımcı olarak çalışıyor. Ee, i̇lk öyküsü 1979'da Türk dilinde yayınlanan Dureal Geyikler Annem ve Almanya ile 1981 Akademik Tebevi Öykü Ödülünü ve 1983 Sayıt Faik Hikaye Armağanı'nı kazanmış. Ee, Yazılıkaya'da yer alan Burgaç adlı öyküsüyle de 1990 Yunus Nadi yayımlanmamış öykü ödülünü almış. Ee, Yayınlanmamış öykü ödülünü almış çünkü e, aslında Yazılıkaya adlı eseri 1992 yılında yayınlanmış. Yani e, aslında e, henüz daha öykü yayınlanmadan bile ödül almış Burgaç adlı öykü kitabı. Evet. Nursal Düruel 20 yıl kadar önce daha ilk kitabı olan Geyikler Annem ve Almanya ile Öykü Edebiyatımızda olgun bir yazar olarak katılmıştı. Ee, uzunca bir aradan sonra yazılı kayayımlandığında e, Nursel Düruel adlı takipçi, Nursal Düruel'i e, takip eden edebiyat severlerin ilgi odağı oldu. Öykücülüğümüzün sessiz ve derinden kaynayan ama bir o kadar güçlü ve sağlam akan bir ırmağı sayıyorum bu yazarı. ...siz, inceleyip sık dokuyan... ...ayrıntılara yaşarlık kazandıran... ...bir öykücüyle karşı karşıyayız. Dili ve biçemiyle olsun... ...kişilerin öykü dokusuna yedirilmiş... ...bütün olsun... ...olanca tesizliğin yanı sıra bir o kadar yalın... ...duru ve akıcı öykülerin... ...yazarı Durel. Ee, şu anda... E, Dural, Nursel Durel... ...TT İstanbul Radyosu'nda dış yapımcı olarak... E, ...hazırladığı kitap tanıtım programını... ...yayınlıyor... E, fakat öykücülük dışında Durel'in ürün verdiği bir diğer ise biyografi. Feyza Perin ile beraber Cemal Süreya biyografisini yapmıştır. Geyikler Annem ve Almanya adlı öykü kitabı da Beyaz Perde'ye uyarlanmış. 1987 yılında TRT yönetmenlerinden Tuncer Baytok tarafından televizyon filmi olarak da çekilmiş. Nursel Durel'e baktığımız zaman aslında çok az. Yapıtı var ee, 1981 yılında saydığımız Geyikler Annem ve Almanya 1992 yazılı Kaya ve 2006 yılında da Ses Maketi adlı e, Öykü kitapları var e, Farkındaysanız o, Oldukça az ama sanıyorum bu Bir seçim e, Bunda zaten Necip Tosun'un e, Sesler ve Yüzler Nursel Duruel Öykücülüğü adlı 2008 yılında e, Yazdığı bir yazıda e, Bunun bir seçim olduğunu Kendisi de e, söylüyor Necip Tos'un bu yasına bakacak olursak aslında çok güzel öykücülüğünü anlatan Nursal Durel'in bir metni var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Nursal Durel'in ilk kitabı Geyikler. Annem ve Almanya 1982'de ikinci kitabı Yazılı Kaya ise bundan 10 yıl sonra 1992 yılında yayınlandı. Kuşkusuz Durel az yazan, yayınlanan bir öykücü. Ancak üç kitaplık öykü birikimine bakıldığında az yazmanın Durel'in bilinçli bir seçim olduğu saptanması yapılabilir. Çünkü az ama nitelikli bir öykü evreni kurma peşinde. Kuşkusuz az yazmak başlı başına yüceltilecek bir durum değil. Ama bir yazarın öykü evreni zenginleştirmeyen çoğaltmacılığa, tekrarlara uzak durması alışılmadık bir yazarlık tavrı. Kısacası Durel her yazlığıyla tersinden kendini silen, alkışlanan çoğaltmacı yazarlardan değil. Çünkü öykü evrini tuğla tuğla ararken hiçbir çocuk tuğlayı koymuyor yapıya. Öyle ki yapıyı boyamaya, süslemeye bile ihtiyaç duymuyor. İki yetkin kitaba ve kanıtlanmış öykücülüğüne rağmen bunu istismar etmiyor. Az öykü yayınlamasının nedenini kendisi şöyle izah eder. Az kitaplı bir yazar olacağımı en başından biliyordum. Geyikler annem ve Almanya ilk çıktığında 20 küsur yıl önceki bir röportajda söylemiştim bunu. Böyle bir karar aldığım için değil, kendimi az çok tanıdığım için söylemiştim bunu. Yazmaktan vazgeçmeyen ama yayınlama korkusunda istekli davranmayan, tersine ayak direyen biriyim. Daha üretken olmak, iki yerine diyelim beş kitap çıkarmak mümkündü. Şimdi de mümkün. Şunu da söyleyeyim, kendi tutumu bütünüyle savunmuyorum. Böylesi iyidir demiyorum. Niteliğin yanında nicelik olarak da verimli yazarlara hayranlık duyuyorum. Sebem olsun da nasıl olursa olsun diyebilenler ise anlamıyorum. Nursal Duroy öykülerinin merkezine insan sevgisini oturtur. İnsanın içinde bulunduğu koşullarda şekillenişini, koşullara denişini, zaaf ve güçlü yanlarını ele alır. Her insanın sonunda biricik olduğunu çeşitli insanlık dramlarıyla test eder. İnsan yapısının karmaşıklığını, derinliklerini, eşiklerini ve sınırlarını yitdiler. Eşikleri aşanları ve takılanları hikaye eder İnsanlık tecrübelerinden yola çıkarak insanın kendi kendine koyduğu sınırları aşmasını önerir Kardeşlik, dostluk, iyilik, adalet etrafında oluşturduğu bir insanlık idealini yüceltir Duruel insanları hep neyi kaybettiklerini anlatır Güzelliklerini, doğrularını kaybeden insanlara Çocukluk safiyetinin bozulmamışlığını hatırlatır çünkü büyüklerin dünyasında güzellik, kardeşlik, dostluk yoktur. Tarlada bir genciye dokunan çocuk tüm gerçekliği kavrar ama büyüklerin dünyasına ulaşınca çocuk safiyetini yitirir. Kimliğini, benliğini kaybeder ve daracık hayatlarda sıkışıp kalır. Tükene tükene ben kimim sorusuna ulaşır. Ancak bu yolculuğu kurgulayan kimdir, ufuk çizgisini çeken kimdir bilinmez. Sadece yaşanır çünkü sorular cevapsızdır. Öykülerde geriye dönük yüzleşme, ödeşme baskındır. Bireylerin hayatlarındaki önemli duraklar bir deneyim olarak metne yansır. Duruel, yollarını, kurallarını, doğrularını ve yanlışlarını kimin belirlediği belli olmayan bu kimliksizleştirme serüveninde kaçırılmış, kaybedilmiş hayatları örnekler. Kendini, kimliğini bulamamış, hayatın içinde silikleşmiş kahramanlar, bir rüyada, bir fotoğrafta birden kendi içlerinin derinlerine dalıp gider. Çocukluklarına, kaybedilmiş yaşamlarına uğrayıp şimdiye yalnızlıklarına, sonsuz boşluklarına yeniden dönerler. Bu kısa bir anasan içsel sürveyende kayıp gitmiş hayatlara, yanlışlıklara, kırılmalara değerler. Yaşanan sadece ve sadece kayıp hayatlardır. İşte Dural bu kayıp hayatın incitici duraklarına eğilir. Orada bir süre eğlenip, kimi fotoğraftan anılar, sesler aktarıp, neler kaybettiğimizin tutanaklarını aktarır. Bu nedenle, yol ve yolculuk, hayat serüveninin izleri onun temel ilgileridir. Öykülerin hayatla bağlantıları sıkıdır. Toplumsal sosyolojik gerçekler didaktiye düşmeden, bireyin hayatın etkisi orunda metne yansıtılır. İdeolojik tutumlar rahatsız etmeden, özenle, insani bir sıcaklıkla verilir. 1980 öncesinin ideolojik kampları, 1980 sonrasının savrulmaları büyük bir incelikle işlenir. Duruel bir anne bakış açısıyla bakar olaylara, toplumsal olgulara, kimsesiz çocuklara, dağılın ailelere, genç insan ölümlerine şefkatle yaklaşır. Beni kimsesiz koyan, beni kendi toprağımda, kendi evimde yabancıya döndüren, acemi öksüzlere çeviren ölümler, adını bile duyup bilmediğim gençlerin ölümüdür. Ber Geyikler Annem ve Almanya adlı eserindeki Fırıncı Şükri adlı öyküsünde. Durel'in öykü serevinine bakacak olursak Geyikler Annem ve Almanya ilk kitapların bildik acelemliklerinden uzak Yetkin, oturmuş bir karakter sergiler Kitapta iç ve dış göç olgusunun Bireyde, ailede meydana getirdiği değişimler gündeme getirilir Göçle birlikte aileler parçalanmakta Anlayışlar değişmekte Kuşaklar arası çatışmalar yaşanmaktadır Bu sarsıntının herkes üzerine düşen payı almaktadır Özellikle anneler bu parçalanmada en ağır yarayı alır. Kitabın adını veren ilk köyküde babası Almanya'da, annesi de sabah onun yanına Almanya'ya gidecek olan küçük kızın o geceki duyguları anlatılır. Üç nöbetinde bir yandan okumak, bir yandan da çalışmak zorunda olan Saliha'nın genç kızlığını ertelemesi ve büyük şehirdeki uyum sorunu işlenir. Geldiği küçük kentin güvenliğine milli havasını büyük şehirde bulamamaktadır. Sen yarı taşlarlı bir bayansın Saliha Hanım diyordu. Bu kent elbette yutacak seni. Geldiğin küçük kentin bildik havasına güvenliğini bekleme. Bu koca kalabalığa eklenmiş yeni bir parçasın. Kalabalık içindeki yerini bir türlü saptıyamıyorsun. Sen sabah treninden boşalanların bir parçası mısın yoksa fakültede gördüklerinin bir parçası mı? Hatta ailenden biri misin? Ne tam onlardan birisin ne de onlardan ayrı. Bu üç nöbetindeki e, öyküden bir alıntıydı. Fırıncı Şükriye'de de yine Büyükşehir'e göç ve dağılın aile gündeme getirilir. şehir ailenin dil kanlılarının terörün eline kurban verir. Genç kıyımlar ülkeyi baştan başa kuşatmıştır. Nereye öyküsünde çocukların büyük Büyükşehir'e göçmesi ve işin dönmesiyle yapayalnız kılan bir annenin dramı anlatılır. Bütün öykülerde bu yaşananların kadın üzerindeki olumsuz etkileri gündeme getirilir elbette. Geyikler annem ve Almanya'da anne çocuklarını bırakıp Almanya'ya gitmek zorunda kalır. Üç nöbetinde genç kız büyük şehrin acımasızlığına teslim olur. Genç kızlığını unutur. Nereya öyküsünde aile ilişkileriyle kent yaşamının boğuculuğu arasında kalan Aytaç bir türlü kendi olamaz, kaybolur. Minerden at beni, in aşağı tut beni de iş yerinin boğucu havasını soluyan ama bir sinemacı olmayı düşleyen 25 yaşındaki Aslı birdenbire verir. Cinselliğini bile yaşayamaz. Ne cinselliğe, ne de sevgiye hazırdır. Koşullar, çevre tüm duygularını öldürmüştür. Kısaca öykülerde, kadınların yaşadıkları olumsuzluklara toplumsal sosyolojik tanıklıklar getirir. Kadın, toplum içinde var olma savaşı verirken, toplumsal baskı, ayrımcılık ve yok say yoka sayılma sorunlarıyla karşı karşıya kalır. Ekonomik özgürlüğe kavuşamamış kadın, kocasının tüm yanlışlarına karşın olumsuzluğa yaşamaya mahkumdur. Kadınların birey olarak var olma çruvenleri Dure ile hep cezbeder. Bu katı ortamın olumsuzluğu erkeği de etkiler tabii. Ama en altta kalan yine de kadınlardır. Nursel Durel, ikinci kitabı Yazılı Kaya'da soyut, simgesel bir anlatım tercih eder. Dil işçiliği iyice incelmiş, felsefi boyut derinleşmiş, anlam soyutlama, metaforlarla zenginleştirmiş bir haldedir. Ve okurdan dikkat, çaba isteyen biçimsel bir yapı oluşturulmuştur. Evet, biçim ağırlık kazanmıştır ama öykülerde geometrik bir kuruluk, suni bir çaba hissedilmez. Anlamı silecek bir arayış yoktur. Tam tersine yoğunluk ve şiirsellikle anlam parlatılmıştır. Dural tematik anlamda bildik klişeleri... Ölüm, aşk gibi yeni bir söyleyişle öyküleştirirken yazınsal yaratıcılığın ışıltılı örneklerini verir. Akışkanlık, şiirsellik ve yoğunlukla oluşturulur öyküler. Anlam öbekleri simgesel ifadelerle izah edilir. Kuşkusuz bu da yazarın anlamı çok katmanlı bir seviyeye ulaştırması amacından kaynaklanır. Söylenmek istenenler düz, yaygın ve ilk anlamlarından çok farklı, çok katmanlı bir bişimde dönüştürülerek söylenir. Bu da bende hem felsefi derinlik, kendi de anlamsal yoğunluk kazandırır. Çöl ve yazılı kağıtlar öyküsünde anlatıcı şöyle der. Yazı bütünüyle okunuyor ama anlamı sökmek neredeyse olanaksız. Okuyana kapalı olması için özel bir gayret gösterilmediği belli. Bir okur olabileceğini düşünülmediği de belli. Kapalılık sözcüklerle değil, sözcüklere bilinenin dışında anlamlar yüklenmesinde. Aynı paragrafta hatta aynı cümle içinde birbirine mesajlar ileten iki kişi dillerini öylesine özleştirmişlerdir ki simgeler, simgelere yükledikleri birbirlerine bile tam olarak yetemedikleri kuşkulu. Belki de bu yüzden takılıp kaldım. Bilmece çözer gibi çözmeye, anlamaya kalkıştım. Giderek içine yerleştim ve kurtulamaz oldum o sayfalardan. Duruel'in sözünü ettiği gibi öykülerde anlatımın kapalı olması için özel bir gayret göstermediği açıktır. Aracı kapalılık sözcüklerde değil, sözcüklerle bilinenin dışında anlamlar yüklenmesindedir. Öte yandan kimi kahramanların da özellikleri olduğu görülür. Eğer öyküdeki bu cümlelerden yola çıkarsak, Durel'in bu yaklaşımı okurun ilgisini çekecek. Metni onun zihni yerleştirerek anlatılanla kendisini vermesini sağlamayı amaçladığı söylenebilir. Yızlı Kayadaki ki özellikle su öyküsü Türk öykücünün en seçkin örneklerinden biridir. Öykü, kimim ben sorusunu etrafında dönen bir kimlik arayışını yansıtır. Anlatıcı, uyku ile uyanıklık arasında, çocukluktan yaşlılığa kadar geçen hayat evrelerinde duraklarını uğrayıp o varoluşsal temel soruyu sorar. Ben kimim? Su, simgesel olarak hem akışkanlığı hem de zamanın geçiciliğini işaretler. Öykü boyunca arıklarla çalan ziller, çocukluğuna ilişkin düşler gören kahramanımızın yaşananla, şimdiyle bağlantısını kurar. Öykü kapalı, simgesel ama çok anlamlı okumaya yatkın bir biçimsel yenilikle oluşturulur. Kuşkusuz parlak bir şiirsel düz yazı örneğidir. Ee, vaktimiz kalırsa e, su öyküsünü de paylaşmak isterim ama... E, ...Nursal Dureil'in e, öykülerinde üç temel tema görüyoruz. Ses, zaman ve rüya... E, Bunları öyküden süresinde paylaşmak isterim. Ee, beni okuduğum öyküler arasında en çok etkileyen öykülerden biri ses maketi. Ee, bunu ilk önce sizlerle paylaşayım. Sonra kısa bir ara verelim. Ve daha sonra e, Nursel Durel'in öykülerindeki temalarla ilgilenebiliriz. Ses maketi Sesinde gizlenen çığlıklar çekmecemden taşmaya başladı. Anlattıkları kendi sesinin başına da geldi. Sesi soldu, rengini kaybetti. Çekmecemden taşan çığlıklar ses değil artık. Yıllar önce onun sayesiyle beynime aktırılmış düşünceler. Daha bana aktırılırken canlılığından, sıcaklığından uzaklaştırılmış hayatlar ve çekmecemdeki zavallı nesne kırıntıları. Oysa seslere yüklediği hayattı kaygısı. Yurt dışından yeni dönmüş, canlı, tartışmalı bir seminerden ve onun uzantısı niteliğinde uygulamaya ilişkin toplantılardan yorgun düşmüştüm. O ara ses dağıtım merkezinin yöneticilerinden biri telefon edip uzmanlık alanımla ilgili bir dizi konuşma hazırlamamı istedi. Teklif hoşuma gitti. Konuyu bir süre daha dürtü takmak için fırsat saymıştım bu çağrıyı. Konuşmamın metinlerini koltuğumun altında ses dağıtım merkezine gittim. Beni çağıran odasını ararken loş koridarlarda dolaşmak, odaların kapılarını açmak, eski tanışları görmek hoşuma gitti. Dirsek yaparak merdivenlere bağlanan koridordaki ikinci kapıyı açtığımda gördüm onu. Yalnızdı. da. Bat yanlarının arkasında oturmuş, dalgın, tak dalgın takvimin sayfalarını çeviriyordu. Kapının açıldığını geç fark etti. Fark ettiği anda da ayağa kalktı. Buyurun hoş geldiniz. Sesi ölçülü, nazikti. Yanındaki boş koltuğu gösterdi. Oturmaz mısınız? Oturmamı beklemeden ekledi. Ne içerseniz kahveyi güzel yapıyorlar. Çay dedim ve oturmak zorunda kaldım. Beni gördüğüne sevinmiş gibiydi. Ne yazık ki bu sevinç konuşmamızı renklendiremiyordu. Halimi, hatırımı, karımı, çocuklarımı, yurt dışında kaldığım süreçinde yaptığım işleri sordu. Soruları peş peşe geliyordu ama cevap vermeye başladığımda... ...yüzünde ilgisiz, uzak bir gülümsemeye yayılıyordu. Çay bittiğinde söz de bitmişti. Tedirginlik duymaya başladım. Öyle uzun boylu sohbetimiz yoktu önceden de. Sas Dağıtım Merkezi'nin üretim hata yaptığı yıllarda tanışmış olmalıydık. Yine o yıllarda ateşli tartışmaların yapıldığı masalarda... ...yan yana düşmeden aynı sofrayı paylaşmışlığımız vardı. Ona ilişkin bütün bilgim ve ilgim tek cümlelikti. Durgun yüzlü, içe dönük... Nazik bir adam Karşımda duran aynı adamdı Yani aynı bir gözüken bir başka adam Nesi değişmiş diye düşündüm Yaşı yine belli değil Yüzü aynı durgunlukta Bunları düşünerek Yüzüne bakmak daha da titirgin etti beni Elimdeki metinleri gösterip Kısaca hazırladığım diziden söz ettim Ve ayağa kalktım O da kalktı Konuşmalarımı dinleyeceğini, Bu konunun onu da ilgilendirdiğini söyledi Sonra belli belirsiz elini uzattı. Toklaşacağı sandım. Tam ben de el uzatacaktım. Baktım pantolonunu silkiliyor. Davranışlarını özellikle böyle önemli sayılmayacak anlık davranışları kestiremediğim insanlar oldu mu huzursuz eder beni. Nezaketleri de pençe gibi gırtlağıma yapışır. Ayrımına varmadan daha yüksek sözle sözcükleri sertleştirip köşelendirerek konuşmaya başlarım. Söz aralığında kalan boşlukları, susuşları doldurmakta görevliymişim. Doldurmazsam tehlikeli alanlara gezinecekmişiz gibi gereksiz yere bol söz harcarım. Bu daha da sıkar canımı. Patavatsızlık yapmak için dayanılmaz bir istek duymaya başlarım. O anda da aynı isteği duyuyordum. Beni geçmek üzere kapıya doğru yanıma da yürüyordu. Ayağına çelme takabilirdim. Pantolonuna piskeler tam parmaklarını yakalayıp haydi tokalaşalım diye uzun uzun sallayabilirdim. Cevaplarını merak etmediğin soruları niçin soruyorsun gözlerin ciddi bakıyor ama sen komiksin diyebilirdim ve bunları yapabilseydim rahat özgü bir nefes alabilirdim hiçbiri olmadı kapıda birkaç nezaket cümlesi daha söyledi karşılıklı tam ayrılırken sesiniz dedi evet diye sordum hiç hiç üşütmüşsünüz galiba havalar kötü dikkat edin sağ olun dedim önemli bir şeyim yok Ayrıldıktan sonra durup dururken adama numara yapmış olduğumu düşündüm. O bana üşütmüşsünüz dedi. Ben de kabullendim. Oysa sesim her zamanki gibiydi. Grip falan değildim. Gün boyu ne çok yapıyordum böyle geçiştirmeli konuşmaları. İrili ufaklı değerlendirmeler, yargılar, sıfatlar. Katılayım katılmayayım üstüne kalıyordu. Ve ben kılımı bile kıpırdatamıyordum. Üşengeç değildim. Vurdum duyması hiç değildim. İnsanlara karşı ilgisiz değildim. Yine de nedenini kestiremediğim bir telaş açıklamalar yapmaktan alıkoyuyordu beni. O günden sonra birkaç kez daha karşılaştık. Hep aynı hava oluyordu üstünde. Tam ayrılacağımız zaman sesiniz diyordu. Ben de arabamın kelebek camından, iş yerinde arkamda açık duran pencereden, kuzey açılan rüzgarlı sokakımızdan söz ediyordum üstün kürüğü. Asıl söyleyeceğini bir türlü geçemeyenlerin kararsızlığında bırakıp gidiyordum onu. Arkadaşlarımla birlikte olduğum bir öğle yemeğinde, hangi çarşımlarla bilemeyeceğim, sesiniz değişi ve her ayrılışımızda yüzünde yarım kalan anlam birden canlını verdi belleğimde. Masadan bir an için koptum, sohbetin ucunu kaçırdım. O kısacık anın sonunda beni masadan koparan bellek oyununu da unuttum. Öylesine unutmuşum ki, daha sonraki karşılaşmalarımızda neyiniz var diye sormayı akıl edemedim. Hazırladığım konuşma dizisi ilgisini çekmişti. Eski kent dokusunun korunmasıyla ilgili çalışmaları izleyenlerin sesi çoğalıyordu. Ses dağıtım merkezinin yöneticileri söylediler. Beni de telefonla arayanlar, ayrıntılı bilgi isteyenler, kutlayanlar oldu. Bir de mektup aldım. Yalnız bu mektup söylediklerimle değil, sesimle ilgiliydi. Genç bir kızdan geliyordu. Süslü, özentili bir dille sesimi birkaç kez duyduğunu, etkilendiğini, beni bir kız olsun görmek istediğini söylüyor ve randevu istiyordu. Söylediği saatte bildirdiği yere gitmezsem ses dağıtım merkezine geleceğini de eklemişti. Mektubu yöneticilerle, yöneticilere gösterdim, imzayı tanıdılar. Aynı genç kız daha önce başka seslere tutulmuş. Tam bir ses hastasıymış. Buradaki görevlilerden biri ailesiyle ilişki kurmuş, doktora götürmeler için yardımcı olmak istemiş ama kızın direnç karşısında o da de başarısız kalmışlar. Hastalık üzücüydü. Yine de bu ilginin bana sakat bir hoşnutluk duygusu verdiğini söylemekten kaçınamam. İşim bitmişti. Uzun bir süre ses dağıtım merkezine uğrayacağımı sanmıyordum. Tanıdıkları veda etmek için birkaç odaya uğradım. Kaçınılmaz olarak onunla da karşılaştım. Yine yalnızdı. Sizi bekliyordum, dedi. Canım sıkıldı. Şöyle bir uğramıştım, Allah'a ısmarladık demek için. Sonra görüşürüz, dedim ve aralık tuttuğum kapıyı çekip gitmeye yeltendim. Aya fırlayıp bana doğru yürümeye başladı Durun gitmeyin söyleyeceklerim var size Şaşırdım Şaşkınlığımdan yararlandı Boşluk bırakmadan etkiledi Girin içeri girin lütfen Oturun biraz Eliyle havada kısa hoş bir yay çizip Yanındaki koltuğu gösterdi Aldırmadım oturmaya niyetli değildim Alaycı umutsuz bir sesle Ben ses hastasıyım Dedi Güldüm Ha, o mektup hikayesi. Siz de duydunuz demek. Duydum. Zavallı kız. O sesten insan yaratıyor. Oysa ben, elini boğazına götürdü, kısık kısık öksürdü. Tam sırasıydı. Oo, fena üşütmüşsünüz dedim. Yüzü kızardı, gözlerinin siyahı sivrildi. Bakışlarındaki deliciliği daha önce fark etmemiştim. Üsteledim. Geçmiş olsun, doktora gözüktünüz mü? Bu öksürük, bastırmaya çalıştığı bir öfkeyle sözümü kes. Hayır, doktora falan gitmedim. Buna gerek yok. Size gözükmek istiyorum. Anlayın artık, size. Açık pencerelerden, trafikten, terlemelerden, gripten çok konuştuk. Bu kez dinleyeceksiniz beni. Nasıl davranacağını kestiremedim. Öfkeli hali, gündelik nazik beklenmeyecek ölçüde etkileyiciydi. Şimdi size bir dosya göstereceğim. Masanın yanındaki dolabın alt tarafından bir dosya çıkardı. Tozunu üfleyip önüme sürdü. Dosyanın kapağını açınca tanıdım. Geçmiş yıllarda ses dağıtım merkezi için hazırladığım konuşma metinlerinin kopyaları vardı içinde. Bakın dedi. Bakın bunları dokunmak ne korkunç. Bunlar sesin gölgesi. Sese kimse dokunamaz. Müzisyenler bile. Bu dosyalarda izlenenleri okuyabilirsiniz. Ama sesi bulamazsınız. Yazı kalıcı, ses uçucu. Tıpkı hayat gibi. Saptanmazsa iz bırakmadan yok olur. Yok oluş. Herkes acı duyar bundan. Benim acım sesin yok oluşuna yönelik, seslerimin. Uzun süredir söylemek istiyordum, bu kez dinleyeceksiniz beni. Sizin derdiniz açık seçik ortaya konmuş, üstünde çalışmalar yapılan, somutlaşmış bir dert. Yani yaşanabilir çevreler elde etmek için eskinin de kurması gerektiğini söylüyorsunuz. Düşüncelerinizde bulduğunuz ortaklar giderek artıyor. Oysa ben derdimin adını bile tam koyamıyorum. Dinleyin lütfen, en baştan almak istiyorum. Şimdi olmazsa bu fırsatı yaratamam bir daha. Evet. E, demi de bahsettiğimiz gibi kapalı anlamlarla anlatılmış ama altında e, çok daha farklı anlamı olan öykülerden bir örnek sundum size. Şimdi bir müzik arası verelim. Daha sonra tekrar sizinle beraber olacağım. Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı Ben senin yüzündeki çizgi ya da dünündeki anı give be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 Kalk ya bu bir bahane birazcık evet biraz cesaret ilk günkü gibi. İyi akşamlar Tanzimat'tan günümüzde Türk öykülerini işlediğimiz bu Programda bugünkü konumuz Nursal Durel'di Nursal Durel'in Öykülerine bakacak olursak Aslında demin bahsettiğimiz gibi Sadece 3 öykü kitabı var aslında Birincisi Geyikler Annem ve Almanya ikincisi Yazılı Kaya ve üçüncü ses maketiydi. E, Geyikler annem ve Almanya e, içerisindeki öykülere bakacak olursak e, kitabı ismini veren öykünün dışında üç nöbeti Ölüm aralarında kaldı Fırıncı Şükriye Zaman aralığında Nereye? Minerden at beni in aşağı tut beni ve İğneleme adlı e, öyküleri bulunuyor. İğne ve bu öykülerin tümün içinde Nursel Duruel'in e, öykülerinin merkezinde insan sevgisi oluşturur. Kişinin içinde bulunduğu kuşları nasıl şekillendiğini ele alır. E, toplumsal sosyolojik gerçekleri yansıtır. Bu kitaptaki öykülerinde göç olayı olgusu daha çok yansıtılıyor. Birde kalanların ve güdenlerin öyküleri denebilir aslında. Geyikler annem ve Almanya'ya... E, Ses Maketinin e, kitabı ismini veren öyküsünü zaten okuduk. E, Yazılık Kaya yazarın ikinci kitabı e, bu e, öykü kitabının içinde de su atlarını sürüp geldiler ya da yol yenisi adıyla da yayınlandı bu. Burgaç ki ödüllüdür. E, sen de oradaydın yedinci çöl ve yazılı kağıtlar ve yazılı kağıtla eserleri var. E, bu kitapta da derin bir duygusu ve bilgece bir söylem var öykülerinde. Anlatım tarzı ve kurgulama şekliyle öykülerine şiirsel bir düzleme taşıyor bu öykü kitabında. Ve öykülerinde insanımıza özgü geleneksel davranış ve simgilerin temel alınması ile oluşturulmuş öyküleri görebiliyoruz. Öykülerinde demin bahsetmiştik kullandığı üç ana tema var aslında. Öykülerde. Ses, zaman ve rüya Kısaca bu temalara bakacak olursak e, Ses, yüz ve fanilik etrafında dönen öyküler Ölüm, aşk, özgürlük, toplumsal baskı, birey olamamak, varlık, yokluk, zaman, rüya sorunlarının ana tema olarak işlediğini görüyoruz Kuşkusuz sesi, anlama çabası, eşyanın hayatın künhüne varma çabasının bir uzantısıdır Pek çok öyküde insanlar çığlıklarla, seslerle tanımlanır. Ee, örneğin ölüm aralarında kaldı adlı öyküsünde sesleri alacak aranın hafif yankılığının uzaklık sesiydi. Kentlerden yükselen uğultular vardı artık. Ee, ibaresini görebiliyoruz. Ee, suda geçen bir yüzüm var. Arada bir aynalarda görüyorum. Bir sesim var. İstiyorum. ''Sesimi nerelere koyacağımı bilemiyorum, yaklaştırıp hiçbir söze yerleştiremiyorum'' cümlesini görebiliyoruz. Ee, ses maketi öyküsünde zaten benim paylaşmıştık sizinle, ses dağıtım merkezinde bir ses belli oluşturmaya çalışan ses hastası kahramanımızın arayışları anlatılıyor. Yazı kalıyor, ses uçuyor. Gerçeğinden hareket eden kahraman bunun önüne geçebilmek için kent planlayıcısına bir ses yapı merkezi inşa etmesi için başvurduğunu görmüştük zaten. Ee, i̇kinci teması Dureyli'nin zaman. Ee, zaman da onun öykülerinde temel bir izlektir. Kahramanlar geçip gitmiş bir zamanın peşindedir. Onu yorumlar anlamlandırmaya çalışırlar. Burgaç'ta bir mücadelenin içinde ben değil, biz olan insanların savunmuş hayatlarını anlatır. Zamanın nasıl kullanılacağını, nasıl yönlendireceğini bilemeyen kahramanların derin yenilgilerini. Zaman da ellerindeki tek araç. ...nasıl kullanılacağımı, nasıl yönlendireceğimi... ...belliğimde nasıl buluşturacağımı bilemediğim zaman... ...hayatlarımızda eşlik ettiği için... ...varlığını kabullenmek zorunda kaldığımız... ...görünmez canavar, sinsi düşman... ...aldırışsız dost, koca sakal, Arap saçı... ...mesela kullandığı bir e, betimleme... ...zamanla ilgili olarak duru e, ...zaman aralığında öksün ise şöyle başlar... ...bana zamandan söz etme... Onun dilim dilim bölüp her bir parçayı ayrı ayrı ezberleyen düzenli, iş bilir, akıllı insanlarından değilim. Durel bu iki öyküdeki zaman algısını şöyle açıklıyor kendi diliyle. İkisi de zamanı sorun edindikleri için çatışırlar zamanla. Biri gündelik ortak zaman anlayışımıza teslim olmayı reddedip ötesine uzanabilmek için. Öbürü beceremeyeceğini bile bile zamanı bir araç olarak kullanıp, Anılarını gerçeğe tıpatıp uyacak biçimde yeniden kurgulayabilmek için. Ee, son temasına gelecek olursak rüya. Ee, rüya onun öykülerinden sıklıkla gündeme getirdiği bir başka tema. Yedinci de kıyısı olmayan bir denizde kaybolmuş kahraman anlatılır. Anlatıcı rüyaları yazmak ister. Çünkü insanın %100 benim diyebileceği tek şey rüyalardır. Öykü de öykünün yazdığı süreci... Okurlarla paylaşır ve postmadan yazını çağrıştıran bir tutum alttan alta hissedilir. Çöl ve yazılı kağıtlarda okuduğu bir el yazması metninde düşlere dalın anlatıcı gördüğü düşü öyküleştirir. Gözlerini açmadan yüzünü göremediği bir kadının anlattıklarını dinler. Gözlerini açarsa her şey bitecektir. Öyküde yine rüya ve öykünün yazılıştırıcı gündeme getirilir. Ee, Nursel Duru elin... ...su adlı öyküsünden... Ee, ...çok ufak bir alıntı yapmak istiyorum ben. Tekerlek sesler uzaklaşıyor. Çıngıraklar uzaklaşıyor. Gidiyorlar. Kayda geçmemiş hayatlar sürüklenip gidiyor. Kızıl bir toz bulutu zaman. Yollarda savruluyor. Kimim ben? Uyuyan bir çocuksun. Uykudan uyanıklığa geçişin... ...tülden ince saydam aralığında yüzüyorsun... Deve çanları saplandığı uykunun en kuytu yerine ve dipsiz bir çukur açıldı orada O çukur senin yedi kat yer altındaki uyku gözündür Oradan bakıyorsun Köpekler havlıyor Mavi ışıltılı sonsuzluk çınlıyor Eski mezarlar çınlıyor Dünya bomboş İnsanlar nerede Bekliyorum bir şey olacak Uyanmak istemiyorsun Şafak kar aydın sökecek az sonra Ayaz var Yollar buz tuttu. Kervansarayın kemerleri buzlarda yansıyacak. Kimse görmeyecek. Uyan, ağıran göklere bak. Sobada odunlar yandı. Alevler oynaşıyor. Çaydanlık cızırdadı. Annen başında tülbent, sırtında yelek, elleri hamurda. Bir gayzlar fışkırdı uzakta. Çok uzakta. Görüyorum. Buharları geliyor. Uykum, sıcaklığım. Bırakma beni. Sular dünyayı dolanıyor. Çeşme akıyor, akıyor, akıyor. Yetişemiyorum. Yosun tutmuş mermerden, zincirle bağlı kalaylı tastan sesleri azıran geceden korkuyorum. Sen uyurken sular dünyayı dolanıyor. Uyan, tası ilk sen doldur. İlk ışıkla yıka yüzünü. Çeşmenin hatılına güneş düştü. Sular renklendi. Uyan. İşte o çıklık ablam onu kovalıyor. Yapma abla, kovalama, güldürme öyle. Gıdıklama. Geri geri kaçıyor. Gülmekten katılıyor. Pencere açık. Tele örgü taşıyamaz onu. Kardeşim tele yüklendi ve düştü. Anında mor bir çukur. Çeşmenin hatılığında bastılar. Buz gibi su aktı üstünden. Uyanmadı. Bir koç gezdiler. Kardeşini postuna sardılar. Post kanlı kanlı sardı onu. Koçun canı kardeşine geçti. Üç saat sonra uyandı. Gözünü açtı. Konuştu. Posttan çıkarıp bombada götürdüler. Baban tek oğluna kavuştu Uyan El ele tutuşup çayırlara bastık Havuzdaki balıklara Gürül gürül akan sulara baktık Rüzgar mı itti, ben mi Balıklar mı çağırdı sular mı Havuza düştü kayboldu Dipteki oluktan kavakların Söğütlerin arasından döne döne giden Suyun millerine karışacak Söğüt köküne takılıp kalmış Güzel gürbüz Sevincini daha yitirmemiş bir balık bulacak gölüler Suyu atladın Gözlerini kapayıp suları kucakladın. Kolların boş kalmadı. Kardeşin kıpır kıpır bir balık olarak uzandı kollarına. Onu kıyıya çıkardın. Yanına oturup ağladın. Gülüyor. Sen de gül. Baban oğluna bir kez daha kavuşacak. Uyan. Bahar gelecek. Kavakların dibinde menekşeler açacak. Menekşe diye bir çiçeği koklayacaksın. Nemli toprakta. Kokulu mor. Telefon çalıyor. Beni arıyor. Buradayım. Buradayım. Daha değil seni tanımıyor. Sen uyuyan bir çocuksun. O trene binmiş gidiyor. Soğuk bir istasyonda inecek. Simit yiyecek. Sabahı bekleyecek. Ellerim kabuk bağlamış sızlıyor. Annen limonlu suyla ovacak. Kurbağa elledim. Ellerimde sihir var. Göletlerin arasında kurbağalara baktım. Kurbağaların soğuk yeşil benekleri ellerime sıçradı. Kezzaba batırmış süpürge çöpüyle dağılacak sihirlerin. İple boğulup kopartılacak Ellerin dümdüz olacak Ablam içerideki odada yatıyor Tek başına Yanına girilmiyor Çarpılmış Sofra bezini destur demeden silkelemiş Odası kızgın cinlerle dolu Yüzünde tülben törtmüşler İniyor Sıtma Baban atebrin alacak Annen ablana yutturacak Ablan iyi olacak Çarpılmış yüzünü göstermeyecekler sana İyi olacak Bayılıyor. Kilitlenmiş dişlerini kaşıklar alayıp ağzına sokutuyorlar. Ablam cinlerle yaşıyor. Bedeni kas katı. Gözlerinin akı fırfır. Fır, yüzü yeşil sarı. Hırlıyor. Kollarını bacaklarını sımsıkı tutuyorlar. Bedeniyle zıplıyor. Hiç konuşamayacak. Ayılacak. Yüzüne su serpecekler. Tokatlayacaklar. Limon koklatacaklar. Şakaklarını, boynunu, kollarını avacaklar. Esneye esneye ayılacak. Kalkıp kahkahalar atacak. Baban ona şarkı söyleyip dinleyecek. Sen de gül. Babam lüks pom lambasını pompalıyor. Tül meme akkur oldu. Parmağı değer değmez dağıldı. Yeni meme taktı. Yine pompalıyor. Lamba parladı. Alev aldı. Babamın alnı alevlerin arkasında parlıyor. Ablam yüklüğe girdi. Turşu küpünün arkasına saklandı. Ölüsü bulunamayacak. Baban alev almış lambayı bahçeye karların üstüne fırlattı. Korkma yangın çıkmadı. Babanın eli yanmadı. Turşu küpünün üstündeki yeşil sırlarda parmaklıklarımı dolaştırıyorum. Kaygan yeşil, serin kabartılar. Yol yol akışları kızgın fırında dondurulmuş kabartılar. Küpün ağzında yuvalar çiziyorum. Gövdesine kollarını doluyorum. Sığdığım toprak soruyor. Kimsin sen? Sen topraktan çanak, çömlek yapmak isteyen bir çocuksun. O küp gibi bir küp yapamayacaksın hiç. Testi kırıkları toplayacaksın. Trenler geçiyor. Asker dolu trenler. Hava çok sıcak. Otlar sarı. Askerler susuz. Su istiyorlar. Baban çağırıyor. Kuyudan su çekeceksin. Kulu bırakıyorum. Çıkrık boşanıyor. Zincire bağlı kova yankılana yankılana dalıyor serin karanlığa. Bok bir çarpışla gömülüyor suların altına. Eğilip bakıyorum. Yosunu taşların koyu yeşilini vuruyor yüzüme? Görüntüm parçalanıp dağlanıyor. Su dağıtacaksın askerlere Ablaların genç kız Onlar veremez Onlar dolduracak sen dağıtacaksın Baban böyle istedi Kızgın güneşin altında Buz gibi buğulu bardaklar uzatıyorum Camlardan sarkıyorlar üst üste Sayısız el uzanıyor bardaklarıma Hepsine vermek istiyorum hepsine Ciğerleri yanmış Diyor baban Herkese yeter suyumuz korkma Daha çabuk daha çabuk İçlerinden biri Çepil gözlü bir asker düşecekmiş gibi sarkıyor boşalmış bardağı geri verirken. Elimi tutuyor, bırakmıyor. Gözlerinin karası bulanıyor. Bir an, kısacık bir an göğsümün tam ortasında kapkara bir delik açılıyor. Suyumuz kirleniyor. Bulutlar kirleniyor. Baban bir adım arkanda. Tren gitti. Korkma, uyan. Telefon çalıyor. Buradayım, buradayım. Daha değil. Daha değil. Sen uyuyan bir çocuksun. Kırmızı halılı, pirinç karyolalı odayı, odadaki kocaman sobayı özlüyorsun. Sobanın ağzında alevler dans ediyor. Melek yüzlü, uzun bacaklı, bembeyaz kızlar tutup tutup savuruyorlar kendilerini alevin en parlak noktasına. Nasıl da uzunlar yanarken akorlarda. Akıyor... Kıyor. Gelmiyor saçların ucu Tükenmiyor bedenlerinin beyazlığı Yalnız alevlerde değil Duvarlardaki gölgelerde de öyleler Yüzleri saklı Yalnız yürüyüp geçişleri var Sokaklarda sakıngan El içinde uysul Ortalığa ilk gizli yerleri çıkıyor Ne çok gizli yerleri var Evlerinde dünür gelen genç kızlar Senin onlarınki gibi uzun saçların yanmadı hiç Sırtında bozuntudan yapılmış Kloş, manta Ayakların her zaman nüfka Ama elin hep güvencede ya kardeşin vardır yanında, ya annen. Ve onlara da, onlarsız da korkuların. Korkuların senden önce gider, senden önce kapı, kaplar her yanı. Sen uyuyan çocuksun. Karlar içinden geçen gece treninin camındaki incecik buz tabakasısın. Soluğun eritir yol yol indirir kendi görüntünü. Sen soğuk demire yapışan küçük bir elsin. Yüksek tavanlı odalarda lambalıksın. Odaları yavaş yavaş saran alaca karanlık. Pusu kuruyorum karanlığa, nasıl basacak buraya alacak karanlık, aydınlığı nasıl gönderecek göremiyorum. Sonra kalkıp bu kez sabah pusu kuruyorum. Öyle gizli yerde iştiriyorlar ki ikisini de yakalayamıyorum. Günle birlikte bırakıp bütün bu halleri okula giden bir çocuk olursun. Sofra hazırlarsın, bulaşık yıkarsın, saçlarını örersin, gülersin, zayıf alırsın. Kimseye bir şey söylemezsin. Şeker hastası olan adamın şeker hastası olma, olması olağandır. Yaralarının kapa, kapanmaması olağandır. Doğduğundan beri nine olan Emine ninenin alt kattaki ocaklı odaya taşıya taşıya bitiremediği irinli kanlı pamuk yığınları da olağan. Onun ufacık bir hizmetçi kadın oluşu da. Yaksın diye verdikleri kirli pamukları kat kat ayırıp kopardığı küçük demiz parçalarla torunlu çizlik yastık hazırlaması da olağandır. Herkes olağan diyorsa olağandır. Uyan. Hasta o yaralardan ölmüyor. Ölüm yok. Sokağa kesen çay yağmurlarla taşıyor. Hasta yukarıda yine aşağıda. Ben ortadayım. Ölüm yok. Kaldırımlara iri damlalar vuruyor. Tam yağmura dalmışken yakalanıyorum. Utanıyorum. Utanma. Uyan. Sen anavut kaldırımsın. Çayın üstündeki üç basamaklı köprü de sensin. Sokağın başındaki ahşap evin köşe payandası sen. Yağmurun dövdüğü ısırgan otu sensin. Hamamın kulhanından çıkan duman sensin. Hamamın peştemalleri, takonyaları, tasları. Buharlı çıplak trenler yansıyor kubyede. Olukları tıkayan saç telleri sabunlu kirli sulara geçit vermiyor. Kurtuluyorum elimi tutan bütün ellerden. Buharın içine dalıp kayboluyorum. Ağzımda sıcak sabun tadı. Verdiğimiz bütün adları reddediyorum. Kimim ben? Hayır hayır, uyuyan bir çocuk deme yine. Bir yüzüm var, arada bir aynalarda görüyorum. Bir sesim var, işitiyorum. Sesimi nerelere koyacağım bilemiyorum. Yakıştırıp hiçbir ses hiçbir söze yerleştiremiyorum. Zaman ince bir aralık bulmuş, akıyor sana doğru. Zil çalıyor. Evet, Nursel Duruelin e, kimim ben sorusunu sordu. Çok farklı öykülerden biri, tabii ki zaman, ses, rüya, e, bu ana temaların hepsini bir arada içeren bir öyküydü Su. E, Nursel Durel'in öyküleri e, Adalet Ağoğlu, Nizye Meriç, Firuzan, Tomris Uyar, Sevin Burak gibi kadın yazarların imar ettikleri geniş kanaldan akıyor. E, ama ona bir yer tayin etmek gerekirse... Firuzan ile Sevin Burak aralığında bir yerdedir. Özellikle tematik duyarlılığı, yani dağılan aile, küçük kız bakışı, değişim ve dönüşüm gibi Firuzan'a yazılı kayadaki biçimsel arayışları da onu Sevin Burak'a yaklaştırır. Ee, diyor Necip Tos'un 2008 yılında Nursel Drüel ile ilgili yazdığı bir e, yazıda. Ee, sonuç olarak toparlacak olursak Nursel Dural sadece 3 öykü bulunmasına hatta basılmış 2 öykü kitabı bulunmasına rağmen öykücümüzün imkanlarını genişleten avantgard tutumu, insanımızı yansımadaki derinlikli gözlem gücüyle Türk öykücülüğünün önemli bir durağı olmayı hak etmiştir diyor yine ee, Nursel Dural'ın meslektaşları. Ee, kısaca Nursel, Dureyli ve öykülerini, öykçülüğünü anlatmaya çalıştık bugün sizlere. Ee, her zaman olduğu gibi lisan ettiysek affola diyoruz. İyi akşamlar. Edebiyat Güncesi